Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Evet sevgili arkadaşlar e, Nur suresinde Nur ayetinin tefsirinde e, Gazali'nin e, Mişkatül Envarını e, gözden geçiriyorduk o ayet münasebetiyle e, Öncelikle e, daha önce akşamda, sayfamda paylaştığım gibi ee, hocamın e, rahatsızlığı sebebiyle çok müteessir olduğumu e, tekrar hatırlatmak isterim. Yani niye hatırlatıyorum size, niye sizi de bununla meşgul ediyorum? E, dualarınızı bekliyorum. E, şifa tabii Allah'tan, Cenab-ı Hak'tan hiçbir zaman ümit kesilmez. Ama e, benim asıl e, niyazım Rabbimden. Ee, onu Ona hoşnutlukla her iki cihanda da, burada da, orada da, buradan oraya geçerken de e, hoşnutlukla, rızayla e, çok nazikane ve zarif e, muameleler görmesini diliyorum inşallah. E, efendim şimdi e, geçen hafta Mişkatül vardan. İlk iki fasılı e, hızlıca özetlemiştik. E, biliyorsunuz üç fasıldan oluştuğunu söylemiştim size Mişkatü Lenvar'ı e, Gazali'yi üç bölümde e, ele almış bu ayet-i kerimeyi Mişkatü e, Birinci bölümde Allahu nuru semavati vel art kısmını yani o ilk cümleyi ayet kelimenin ilk cümlesini İkinci bölümde e, bu nurun e, bir kandile benzetildiğini işte bir ağaçtan çıkan bir yağla tutuşturulduğunu neredeyse ateş değmeden yanacak kadar e, kaliteli bir yağ olduğunu o ağacın işte ne doğuya ne batıya mahsus olmayıp e, nevi şahsına münhasır bir ağaç olduğunu bahsediyor biliyorsunuz ayet kelimenin kerimenin metni. E, bu, ben, bütün bu benzetmeleri yani o kandil oyuğundan ağacın e, işte e, tasvirine varıncaya kadar bütün bu benzetmeleri anlattığı bölümde ikinci bölüm Gazali'nin. Son bölümde de e, Allah'ın bu nuruna herkesin erişemeyeceğini e, söylüyor Rabbimiz. Yehdillahu nurihi men yaşa Allah nuruna. Ancak kendi dilediklerini eriştirir. Allah kendi dilediklerini bu nur'a hidayet eder. Veyahribullahul emsal nas? Allah insanlara böyle öğütler verir, şey misaller verir. Vallahu bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi e, bilir diyordu. Ayet-i kerime bu bölümü de 3. bölüm olarak ele alıyor. Biz bugün genişçe olabildiğince yani e, üçüncü bölüm üzerinde duracağız ama şöyle hızlıca bir ve ikinci bölümlerde neler söylediğini en azından ana fikir olarak hatırlayalım e, allah nuru nur semavat Vel Art ayetinin e, o cümlesini açıklarken Gazali efendim e, Nur'un Üçe ayrıldığını yani bizim idraklerimizle anlayışlarımızla e, kıyasla üçe ayrıldığını e, avama göre havasa göre ve havasül havasa göre farklı farklı nurlar olduğunu yani nurun algılanmasının e, algılayan kişinin e, zihinsel kapasitesi, ruhsal kapasitesi e, ve ilmi tabii e, doğrultusunda farklı düzeylerde algılandığını söylüyor. Avama göre görme duyusu e, dur e, efendim. Nur, nur dediğimiz şey görme duyusudur avama göre. Havas'a göre idraktir. Yani idrak olmadan çünkü hani gözünüz o şeyi görse bile anlamlandıramaz, isimlendiremez, ne gördüğünü bilemez. Havasul havas'a göre ise bütün nurların kaynağı olan bizatihi Allah Teala'dır diyor. Ee, Gazali daha sonra tabi bizim geçen hafta hiç girmediğimiz akıl nuruyla göz nuru arasındaki kıyaslamaları e, işlediği bölümler var onlara hiç girmedik efendim aklı e, efendim ikiye ayırıyor mesela e, kendisi akıl kendi, konu aldığı şeyler itibariyle ikiye ayrılır diyor zaruriyat denilen basit mantık hükümleriyle e, ilgilenen kısmı bir de aklın kolayca idrak edemeyeceği düşünüp taşınması etraflıca incelemesi ve uyarılması gereken konular yani kendi başına işin içinden çıkamayacağı dışarıdan bir yol açıcıya ihtiyaç duyduğu daha spekülatif daha böyle soyut ve hani felsefi konular bunlar hikmet diyor onlara zaten ve buradaki uyaranın da vahiy olduğunu söylüyor yani ak vahiy akılları hikmete erişmesi için uyaran bir nurdur aynı zamanda işte bunları anlatıyor e, o hani idrak nuru ve görme nuru diye ayırmıştı ya o e, onun alt başlıkları diyelim alt açılımları. Daha sonra arkadaşlar geçen hafta üzerinde durduğumuz e, varlık ve yokluk meselesini anlattı varlık iki türlüdür demişti biliyorsunuz çünkü neden varlığa neden girdik şimdi varlık ve yokluğa çünkü nuru biz varlık e, yani bir şeyin var olması onun nurun ona te, e, yansımasıyla mümkün nur ona tecelli ettiğinde yokluktan varlığa çıkıyor e, işte zaten Elmalı Hamdi Yazır merhumun da Gazali'ye bir parça itiraz ettiği yer burasıydı ne diyordu Elmalı Hamdi Yazır Allah herkese hem nurdur, Allah nuru semavati vel ard, ama aynı zamanda nurun yaratıcısıdır diyordu hatırlayacaksınız. Varlığı kendiliğinden ve zorunlu olanla varlığı bir başkasına bağlı olan bunlara mümkün varlıklar diyoruz ki hem tasavvufta hem İslam felsefesinde hem kelamda e, hakikaten bu mesele çok e, merkezi bir noktada durur. Yani varlığın e, vacibül vücut, varlığı kendiliğinden olanla Varlığı bir başkasına bağlı olan, varlığı kendiliğinden olan sadece allah Teala'dır. Çünkü o samet ismi de o demek biliyorsunuz. Varlığının devam etmesi için kendi dışında bir, dışından bir desteğe, dışından bir e, tamamlayıcı, tamamlayıcıya ihtiyacı yoktur Allah-u Teala'nın. E, ama onun dışındaki bütün varlıkların hem varlık meydanına çıkmaları için hem de varlıklarını sürdürebilmeleri için mutlaka dışarıdan bir desteğe ihtiyaçları vardır. Efendim e, dolayısıyla mutlak varlık dediğimizde anlaşılan şey aslında sadece allah Teala'dır. Bu nedenle işte e, daha çok felsefi tasavvufta gördüğümüz vahdet-i vücutçuların işte kainata baktıklarında, etraflarına baktıklarında Allah'tan başka bir şey görmediklerini aslında sadece tek varlığın Allah olduğunu diğer her şeyin e varlıkla yokluk arasında her an gidip geldiğini yani eşyanın hakikatine bakacak olursanız da öyle insanlar öyle her şey öyle arkadaşlar yani değil mi? hani biz de bir daha basit düzeyde örneklendiriyoruz bunları hani bugün var yarın yok varlığımız pamuk ipliğine bağlı her şeyin varlığı öyle ve ee şey olarak da yani o diyelim ki var bir varlık o varlığın devamı da öyle yani diyelim ki işte hiç başına da bir şey gelmedi yani 80-90-100 sene neyse bir insanın ömrü kadar yaşadı birisi veya kendi eşyayı düşünelim yani kendi varlığı ne kadarsa ortalaması yaşadı gene de sonuçta yok oluyor ve o yaşadığı sürede aslında bütün hani nasıl diyelim bütün asıl varlık varlığa kıyasla, asıl varlığa kıyasla yani Allah Teala katında siz 100 sene de yaşamış olsanız arkadaşlar bu kıyamet gününe kalktığımızda biz buna en fazla bir gün kaldık dünyada diyeceğiz. Onun için hani bu çok böyle spekülatif çok e, günlük hayatta karşılığı yokmuş gibi sanki görünen bu konuların aslında bizim bütün ahlakımızın üzerine oturduğu en temel kavramlar olduğunu da görmemiz lazım yani o bağı kurabilmemiz lazım yani siz mutlak varlık deyince sadece Allah Teala'yı bilirseniz ve onun dışındaki bütün varlıkların bir var bir yok olduğunu bilirseniz ve varlığının pamuk ipliğine bağlı olduğunu yani biz şu anda mesela nefes alabilmemiz bir sürü şarta bağlı ağzımıza aldığımız bir damla suyu yutabilmemiz bir sürü şartın gerçekleşmesine bağlı işte yer çekimi e, havadaki gazlar işte organlarımızın çalışması yani ben sayısalcı olmadığım için o bütün detayları da bilmiyorum basınç mesela hava basıncıyla kan basıncı arasındaki e, oran vesaire bütün bunlar öyle hassas bir dengede olmalı ki yani sizin varlığınızın sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için dolayısıyla yok olmanız çok daha kolay aslında varlığınızın sürmesi büyük bir şey gerektiriyor yani büyük bir ikram büyük bir birinin orada e, devreye girmesi gerekiyor aslında hani kendi haline bırakılsa yok olmak çok daha mümkün yani işte e, bu kadar pamuk ipliğine bağlı bir kainat için pamuk ipliğine bağlı bir ömür için hani çekişmeler didişmeler haksızlıklar zulümler işte e, e, bütün e, şeyin e, gayretin himmetin sadece bu dünyaya yöneltilmiş olması hırslar hani birden bire anlamsızlaşıyor baktığınız zaman dolayısıyla bu konuları hani böyle sadece kitap satırlarında kalmış spekülatif konular olarak görmeyin çok ciddi e, ahlaki yansımaları var çok ciddi itikadi yansımaları var bizim hayatımıza sonuçta bu birinci bölümü bitirirken Allah Teala nasıl bizzat göklerin ve yerin nuru olur İşte burada nuru üçe ayırmıştı e, birincisi varlığın kendisiyle zuhur ettiği şeydir birinci tip nur buna ışık diyoruz ikincisi varlığın kendisiyle ve kendisi için zuhur ettiği şey buna da ruh diyoruz akıl diyoruz üçüncüsü de varlıkların kendisiyle kendisi için ve kendisinden zuhur ettiği şey bu da Allah Teala'dır hakiki nur budur diyorduk Bundan sonra ikinci bölümde benzetmelere geçti arkadaşlar. Biliyorsunuz işte Mişkat nedir, Misbah nedir, oradaki zeyt nedir, Şecere nedir onların hepsine kendisi karşılıklar buldu. Bunlar tabii hepsi birer yorum çünkü hiç kimse bu konuda nihai sözü söyleyemez. Allah Teala'nın yaptığı benzetmelerdeki unsurların, benzeyenin, benzetilenin, dünyadaki karşılığının nihai olarak ne olduğunu bilemeyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü onların nihai bir sonucu olduğunu tek bir amacı olduğunu da düşünmüyorum acizane. Her devrin insanı, her dönemin insanı, her bakış açısıyla bir filozof bu ayeti okuduğunda başka şeyler görecektir. Yani bu benzetmelerin başka yerlere oturduğunu görecektir. Şimdi i̇şte bir ahlakçı baktığında başka yerlere oturduğunu görecektir. Yani herkes ve her devir kendi ihtiyacına, kendi bakış zaviyesine göre bunların karşılıklarını kendi hayatlarında bulabilirler. Zaten bu, bu kuşatıcılığı nedeniyle de evrenseldir ilahi metinler. ilahi vahiy yani kitaplar. Şimdi arkadaşlar burada asıl olan şu hatırlamamız gereken. Diyordu ki bu benzetmeler niçin gerekli? Yani allah Teala neden böyle mesela nur gibi çok böyle zihinsel bir konuyu çok nasıl diyelim hani somutlaşmayan önümüzde somutlaşmayan bir konuyu anlatırken neden böyle benzetmeler yapıyor? Kur'an-ı Kerim'de neden benzetmeler var, teşbihler var, misaller var? Efendim bunu anlatırken diyor ki alem ikiye ayrılır diyor, ulvi alem, sufli alem. Biz süfli alemin içerisindeyiz. Yani en alt düzeydeki varlık kategorisinde yaşıyoruz biz şu anda. ve Ama ulvi bir alem var. Orayı allah Teala hem bize haber veriyor oradan biliyoruz hem de sezgisel olarak da biliyoruz süf ulvi bir alemin varlığını. İşte rüyalarımız var, bir metafizik dünya, dünya var. Yani böyle bir arayışımız var. Oralara girmiyorum şimdi. Peki biz bu süfli alemle kodlanmış bu zihinlerimizle Ulvi alemi nasıl anlayacağız? Nasıl anlayabiliriz? Yani hiç görmediğimiz, tecrübe etmediğimiz farklı bir boyut. Farklı bir boyut. Farklı bir boyut olduğu için farklı araçlar gerekiyor. E, farklı bir dili var. Farklı bir e, işleyişi var. Yani nasıl anlayacağız biz bunu? E, burada bu arada parantez açayım. Arkadaşlar işte fantastik edebiyata... Ee, ve işte çok eskiden beri bugün adı fantastik edebiyat eskiden işte destanlar e, kıssalar mesela işte evliya menkıbeleri vesaire. Bunlar bizim metafizik alemi kavramak için geliştirdiğimiz araçlardı aslında. Bu araçlar elimizden alındıktan sonra şimdi biz işte süpermenlere, himenlere bilmem ne, onların ürettiği e, dijital kahramanlara artık en sonunda dijital oyunlara ve onların kahramanlarına e, kaldık. Çünkü kendi e, bu konuda kendi medeniyetimizin ürettiği e, kahramanları veyahut da hikayeleri metafizik varlığı algılamamıza yardım edecek olan hikayeleri geliştirip bu çağa yansıtamadığımız için arkadaşlar kendi medeniyetimiz adına söylüyorum bunu işte Yüzüklerin Efendisi Harry Potter'lar değil mi bunlar bizim çocuklarımıza o dünyanın kapılarını aralıyor şu anda maalesef maalesef demeyeyim yani bu Şuna da şahit oldum aslında fantastik edebiyatla arası çok kuvvetli olmayan birisi olarak söylüyorum bunu bir gün yine böyle bir arkadaş toplantısında işte bu fantastik edebiyatın da bana bir tat vermediğini falan söylüyordum. Birisi dedi ki ya hocam öyle demeyin dedi. Ben dedi gençken çok fantastik okudum romanlar, o edebiyatı çok okudum. Ve daha sonra çünkü İslami bir terbiyeyle yetişmemiş, o eğitimle yetişmemiş. Daha sonra e, İslam'a ve tasavvufa ilgi duymaya başlan, başladığımda onları kabul etmek, yani o mucizeleri, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan sıra dışı olayları kabul etmek, onları, onlara inanmak bana hiç zor gelmedi dedi. Çünkü o e, dünya öyle bir dünya algısı alışkanlığı ürettiği için şimdi biz Gazali'ye dönelim Gazali diyor ki işte bizim diyor o farklı bir boyut olan ulvi alemi anlayabilmemiz için Allah Teala bize benzetmeler yapıyor diyor İnsan zihninin bu yüzden benzetmelere ihtiyacı var o dünyayı anlaması için ben şimdi size daha hayati bir soru soruyorum o dünyayı anlamasak ne olur niye anlamak zorundayız biz yani ulvi dünyayı, o metafizik dünyayı, meleklerin dünyasını, işte mahşeri niye anlamak zorundayız yani? Kıyameti niye anlamak zorundayız? Çok açık değil mi arkadaşlar? Bu cevabı çok açık olan bir soru. Çünkü bizim bu dünyada e, dinin ve ahlakın sadece ibadetler kısmını söylemiyorum. Ahlakın e, gerçekleştirebilmesi için çok ciddi motivasyona ihtiyacımız var hepimizin. Neden motivasyona ihtiyacımız var? Çünkü bu e, ahlaki ilkeler, dini ilkeler, sosyal hayatla ilgili kurallar bizim nefsimizin, çıplak nefsimizin yani e, hayvani tarafımızın aleyhine yani bize devamlı sınırlar konuyor işte Merhamet etmek, affetmek, yardımsever olmak, cömert olmak, işte sabah kalkıp ibadet etmek, işte hatamızı kabul etmek, tevbe-i istiğfar etmek, alçak gönüllülükle dua etmek. Dua nedir? Ben yetersizim ya Rabbi demektir. Ben kendi kendime yetersizim demektir bunu kabul etmek, bütün bunları kabul etmek nefsi için çok ağır bir şey aslında arkadaşlar. Hani biz içinde olduğumuz için ben kendi adıma söylüyorum. Yani bunun dışında bir hayatı hiç yaşamadığım için bunun aslında ne kadar zor bir şey olduğunun da farkında değilim. Yani tevbe istiğfar eder insan ya. Yani hata ettin, tabii ki tevbe edeceksin. Yani bu benim için çok doğal bir şey. Ama kibirli bir insan için, arkadaşlar yani metafizik kaygıları olmayan bir insan için düşünsenize yanlış yaptığını kabul etmek işte kavrun kabul edemedi Firavun kabul edemedi edemez yani e, dolayısıyla işte bizim bu metafizik varlığı algılamaya ve orayla ilgili çünkü oraya gidiyoruz bir de o var yani bu gemi o limana gidiyor ve o limanda biz ineceğiz orada sonsuz bir hayatımız olacak ve o sonsuz hayatı bu gemideki davranışlarımız belirleyecek. Peki düşünsenize yani gemideyken size öyle bir limandan hiç bahsedilmeseydi, hiç anlatılmasaydı, orada karşılaşacağınız muamelelerden hiç söz edilmeseydi adil olur muydu bu? onun için bize metafiz yani bütün dinler Hz. Adem'den itibaren arkadaşlar bütün dinler bize gaybı anlatmak için gelmiştir Allah'ı anlatmak, melekleri anlatmak, melekut alemini anlatmak, kaderi anlatmak, efendim e, hayatın amacını anlatmak, anlam kazandırmak bu, bu gidişatın nereye olduğunu bildirmek ve o gittiğimiz yerle ilgili çok detaylı fotoğraflar verir elimize vahiy arkadaşlar yani nereye gidiyoruz cennet nasıl hesap nasıl işte ne olacak orada yalnız başımıza Allah'ın huzuruna çıkacağız arkadaşlar yani şimdi bu dünyada düşünün en ufak bir işiniz oluyor da hani bilmiyorum herhalde hepimiz öyleyiz hani bunu kimden yardım istesek diyoruz ama öbür dünyada arkadaşlar tek başımıza olacağız şimdi biz bir net yazıda bir çalışma yapıyoruz arkadaşlarla biraz kişisel bir meal okuması yapacağız Ondan sonra herkesi bir şey aldı, bir panik aldı, haklı olarak. Diyorlar ki nasıl bunu biz açıklayacağız insanlara? Yani işte meali okurken kendi eksiklerimizi bulalım dedim ben. Kendi yaptıklarımızı ve eksik bıraktığımız şeyleri hayatta bulalım. Ondan sonra nasıl, peki nasıl ben bunu sunabilirim oradaki ortamda? İşte bir sınıf ortamında nasıl sunabilirim ben bunu? Nasıl diyeceğim benim şuyum eksik yani? Nasıl diyeceğim? Düşünebiliyor musunuz? Yani işte kıyamet böyle bir şey. Bunu allah Teala'nın bize anlatması gerekiyor. Bunun için de misallerden yararlanıyor. Zihin o merdiven sayesinde yani misaller bizi süfli alemden alıp ulvi aleme taşıyan bir merdivendir diyor. Zihnimizi alıp yukarıya çıkarır diyor Gazali. Ve bu merdiven sayesinde zahirden sırra intikal ederiz diyor. Yani... Bir ayetin, bir ifadenin zahirinden onun arkasındaki batına, onun arkasındaki sırra intikal ederiz. Bundan diyor, yani bunu hedef olarak söylüyor. Asıl sırra intikal etmeyi hedef olarak söylüyor. Fakat diyorsak sakın şöyle anlaşılmasın, zahiri hükümleri yok saydığımız anlamı çıkmasın buradan sakın diyor. Ee, ve şunu söylüyor, zahirle batını birleştirene kamil denir, bu, bu cümle böyle şey içine, çerçeve içine alınması gereken bir cümle, ben de öyle yapmışım zaten. Zahirle batını birleştirene kamil denir, kamil insan odur ki marifetinin nuru, veraının nurunu söndürmez. Vera arkadaşlar takva, yani Allah'ın sınırlarına riayet etmek demek. Farzları yerine getirmede titizlik, haramlardan sakınmada titizlik demek. E, marifeti arttıkça takvası azalmaz kamil insanın diyor. Çünkü e, o arkasındaki sırra zahir, e, ulaştıkça, ona yakınlaştıkça o sırrı anlamaya zahirdeki hükmün değerinin daha çok farkına varır. Yani diyelim ki oradaki o benzetmeyle ve o e, nur ayetindeki teşbihlerle Allah Teala'yı çok daha içten, çok daha yakından hissetti ve kavradı diyelim. İşte buna marifet diyoruz. Doğrudan yani. Birinin anlatmasına gerek kalmadan kalbiyle anladı Allah Teala'yı. Peki böyle anlayınca tamam artık farzları yapmaya gerek yok çünkü ben marifetullah'a ulaştım mı der kamil insan diyor. Hayır diyor. Asıl kamil odur ki marifetinin nuru, veraının nurunu söndürmez diyor. Ve o misalleri, insanlar, yani ayet-i kerimedeki misalleri çeşitli insanların akli açıdan hangi seviyelerde olduklarına, Kıyasla benzetiyor biliyorsunuz işte bir bebek seviyesi var işte alıcıları beş duyuyla sınırlı olan buna kandil yuvası diyor. İşte daha sonra duyuların aldıklarını aklıyla birleştirip eşyanın sürekliliğini kavrama aşaması yani bu yaklaşık işte 1-2 yaş dil öğrenmeye başladığı yaş bebeklerin efendim bu da süfli alemin hamurundan olan bu ruh, kesif, saf ve marifeti zapt etmesi cihetiyle züccaciye benzer diyor. Yani işte bu benzetmelerin kişisel olduğunu, kendi bakış açısından olduğunu burada da anlıyorsunuz. Çünkü şöyle mesela başka benzetmeler de ben çeşitli müelliflerin eserlerinde görüyorum. Diyorum ki yani bu evet çok güzel yakışmış buraya bu açıklama. Fakat bu benzetmenin nihai anlamı bu olsaydı bunu herkes anlardı. Belli bir kişi bunu böyle yorumluyorsa o benzetmeden onun anladığıdır o. E, tabii ki hani benim anladığımla Gazali'nin anladığı arasında çok büyük e, fark var elbette ama yine de siz kendi hayatınızla ilgili, kendi yaşantınızla ilgili, burada bana ne söylüyor bu ayet kelime diye hüküm vermeye kalkmadan sadece size nasıl bir mesaj orada verildiğini görmeye çalışmanız çok daha sizin için işlevsel olabilir. Daha sonra zaruri külli bilgileri idrak eden akıl mertebesi bunu da misbaha benzetiyor. Ondan sonra Akli bilgileri alıp bunlardan sonsuza kadar yeni sonuçlar çıkarabilen ruh yani sentez aşamasına ulaşmış ve neticeler çıkarabilen ruh. Bu da dallara ayrılması ve her dalından yeni dallar çıkması nedeniyle şecereye ağaca benzetiliyor. Ve nihai noktada en tepede e, felsefi akıl diyelim dördüncüsüne beşincisi en tepede peygamberlere ve bazı velilere mahsus olan Ruh seviyesi bu da idra aklın idrakten aciz kaldığı noktalarda Rabbani marifetler yoluyla hakikate doğrudan ulaşması. Bu da işte ateş değmeden yanacak. Neredeyse ateş değmeden yanacak olan e zeyt yani yağdır e diyor. Ve üçüncü bölüme geldik arkadaşlar. Üçüncü bölüm neydi? Tekrar hatırlay hatırlayalım. E evet işte Allah'ın nuru budur. Nur'un sınıfları bunlardır. Amaç budur, Allah göklerin yerin nurudur ve bu şu demektir, işte burada insanların idrak dereceleri bu benzetmelerle yerleştiriliyor. Fakat sonunda herkes bu nura erebilir mi? li nurihi men yaşa, Allah nuruna dilediğini eriştirir diyordu. İşte bu bölümde arkadaşlar Gazali Allah'ın nur ve zulmetle perdelenmiş olmasını anlatıyor yani sadece kendisine nur ismiyle diyelim tecelli olmuş olanlar bu nuru kavrayabilir anlayabilir onların da kendi aralarında dereceleri vardır ama bazıları bu nurdan tamamen mahrum kalırlar bu perdelenme de 3 çeşittir diyor şimdi burada çok iyi odaklanmak lazım çünkü alt alta açılımlar geliyor burada arkadaşlar hatta size şöyle göstereyim böyle Efendim her bir şeyden sonra oktan sonra iki üç tane daha ok çıkıyor böyle şematize etmeye çalıştım anlayabilmek için e, diyor ki arkadaşlar insanların e, Allah'ın nuru ile aralarında bir perde var e, Allah dilediğine bu perdeyi kaldırıp nuruyla tecelli ediyor peki bu perde nasıl oluyor birinci grup insan yalnız zulmetle perdelenmiş olanlar bir karanlık kesif bir karanlıkla karanlıkta kalmışlar ve nuru hiçbir şekilde ulaşmıyor onlara nur ikinci grup zulmetle beraber nurla perdelenmiş olanlar yani nurun kendisi de bir perde olabilir burada şimdi çok girift bir mesele var inşallah anlaşılacak şekilde anlatırım üçüncü grup ise bunlarda zulmet yok ama bunlar da nurla perdelenmiş olanlar Sadece dördüncü bir grup var, onlarda perde kalkıyor arkadaşlar. Ama tabi burada Gazali çok üst bir düzeyi anlatıyor. İnşallah biz e, hani nihai noktada e, nurun tecellisini istiyoruz ama şu anda şu saatte şu dakikada da burayı anlamayı istiyoruz. Şimdi bu üç grubu tek tek ele alacak. Ne dedik? Sırf zulmetle perdelenmiş olanlar birinci grup. İkinci grupta bir parça nur var ama nur da perde oluyor. Zulmet ve nurla beraber perdelenmiş Allah'ın nurundan. Üçüncü grupta sırf nurla perdelenmiş. Şimdi birinci grubu ele alıyoruz. Saf zulmetle perdelenmiş olanlar bunlar mülhitlerdir diyor. Yani inkarcılardır arkadaşlar. Bunlar da ikiye ayrılır diyor. Bu inkarcılar bir grup aleme bir sebep aramış yani etrafına bakmış bu alem nasıl oldu diye bir sebep aramış ve bunu tabiat demiş. Kendiliğinden oldu demiş. İşte bugünkü ateistler, bugünkü inançsızların büyük çoğunluğu. İkinci grup. İkinci bir grup var bunlar da bir çoğunluk arkadaşlar bunlar da şey değil ha. Az, az değil bu ikinci grupta asıl burayı çok işleyecek şimdi biz de burayı çok işlemeliyiz çünkü bana sorarsanız yaşadığımız çağ tarif ediyor aslında Gazali'yi 900 yıl öncesinden. Neden? Çünkü insan değişmediği için Gazali'yi olağanüstü bir e, vizyonla bugünü gördü demek istemiyorum. İnsan değişmiyor arkadaşlar. Her çağda insanın iman sebepleri de, küfür sebepleri de, ahlakı e, başarma sebepleri de, ahlaktan mahrum kalma sebepleri de aşağı yukarı birbiriyle aynı. Araçlar değişiyor yani. Bu, kullandığımız araçlar değişiyor. Yoksa insanın fıtratı aynı. İkinci grup arkadaşlar bunlar alem nasıl yaratıldı nasıl var bunu bile düşünmüyorlar. Hiç düşünmüyorlar. Sebep de aramamış, hayvanlar gibi yaşamış, kendisinden başka hiçbir şeyle meşgul olmamış. Yabancı değil bize değil mi arkadaşlar? Yani entelektüel bir kaygısı olmayan, zihni bir kaygı, varoluşsal aksiyete deniyor. Varoluşsal bir kaygı taşımayan. Yani işte nereden geldik, nereye gidiyoruz, bu hayat ne olacak? Şimdi birinci grup gene kafir ama böyle düşünüyor ve imana eremiyor. Hakiki yaratıcıyı bulamıyor. Bu grup ise arkadaşlar hiç düşünmüyor. Hayvan gibi yaşıyor. Hayvanlar gibi yaşamış, kendisinden başka bir şeyle meşgul olmamış. Bunları dörde ayırıyor arkadaşlar şimdi anlaşıldı mı? Yukarıda Allah'ın nur, nur ve zulmetle ilişkimiz açısından üçe ayırmıştı insanları. Şimdi birinci grubu ikiye ayırmıştı, zulmetle perdelenmiş olanları ikiye ayırmıştı. Bir kısmı düşünüyor, inkarla sonuçlanıyor arayışı. Bir kısmı ise hiç düşünmüyor. Şimdi bu hiç düşünmeyenler de dört gruptur. Bunlardan birisi arkadaşlar. Zevke tapan, zevke tapan, zevk ve haz için yaşayan. Yani bütün amacı nasıl mutlu olurum ve bugün günümüzde arkadaşlar Allah korusun bunları lütfen kendimiz için dinleyelim, başkalarını aklımıza getirmeyelim arkadaşlar. Ee, bugün acıklı olan. Her her gün böyleydi bence neyse acıklı olan bu durumdaki bir insan için acıklı olan arkadaşlar bu bu seviyeyi açıkça cesurca müdafaa ediyor olması bir insanın yani bundan utanmak yerine veya bunu ya işte böyle yapıyoruz ama doğru mu acaba demek yerine tabii ki hazım için yaşayacağım. mesela diyor ki şimdi düşünün ben diyor işte ee, Şöyle yaptığımda mutlu olmuyorum ama diyor. Yani her şeyi, yap, yapacağı ve yapmayacağı her şeyi kendisinin ondan ne hissedeceği, ne e, ona nasıl bir şey, duygu yaşatacağına göre karar veriyor. Ona göre seçiyor. Şunu demek istiyorum arkadaşlar. Doğru ve yanlış diye, iyi ve kötü diye bir ilkesi yok. İyi hissetmesi ve kötü hissetmesi var. Kendisini iyi hissettiği şeyler iyi, kendisini kötü hissettiği şeyler kötü ve onu yapmamalı. Yapmamalı. Ee, i̇şte bunların biliyorsunuz çok çeşitli yansımaları var. Mesela en son şu andaki furya arkadaşlar başörtüyle kendimi iyi hissetmiyorum. Kendimi güzel hissetmiyorum. Mutsuz hissediyorum kendimi demeleri. Peki yani gayrimeşru bir ilişkiyle kendini mutlu hissedersen ne olacak? Yani bu nerede duracak bu kendini mutlu hissetme? Ona sınır koyduğun bir yer var mı yani? Duracak mı bir yerde? Yoksa bütün hayat hep kendini mutlu hissetme üzerine mi kurulacak? Onun üzerine mi inşa edilecek? Bu mesela işte ders çalışma. Canım sıkılıyor. Ders çalışırken, işte kitap okurken canım sıkılıyor. E tamam yani sıkılabilir arkadaşlar. Ben, ben böyle düşünüyorum. Bakın ben 60 yaşıma geliyorum. Belki de yaşlılıktan böyle düşünüyorum. Mesela diyorum ki ben de böyle olduğu zaman diyordum. Yani çocuklar ergenlik ve gençlik yaşlarındayken. Yani ben de banyo temizlerken çok sıkılıyorum. Klozet temizlerken sıkılıyorum. İşte ne bileyim bulaşıkları toplamak bana çok sıkıcı. Benim için ne olacak şimdi? Veya işte bu kadar para harcamak, çalışıp çalışıp hep eve harcamak. Hiç kendim için hiçbir yatırım yapmamışım yani kenarda üç kuruş yok ne olacak şimdi yani hem hem çalışmışım bu kadar yıl çalışıyorum ve hem de hep size harcamışım e, bu çok sıkıcı bir şey değil mi yani bunun sonu yok anlatabiliyor muyum arkadaşlar işte bunlar diyor birinci grup bunlar zevke tapıyorlar bunlar kriterleri zevk bu bana zevk veriyor. Mu? Doğru mu, yanlış mı, iyi mi, kötü mü, birisine zarar veriyor muyum, böyle düşünmüyor. Bunlar hayvandan da aşağıdırlar diyor. Çünkü hani hayvanın riayet ettiği bir şey var, bir fıtrat var. İkinci grup, mutluluğu üstün ve galip gelmekte bulanlar. Yani bunlar, bunlar da yarışçılar, hırslı insanlar. Ee, sürekli bir yarış halinde birileriyle ve... Onu aşmaya çalışıyor. Bunlar yırtıcı hayvanlar gibidirler diyor. Üçüncüsü mutluluğu para ve servette sana Değil başkasına kendine bile yedirmez bunlar diyor. Yani para ve servet tutkunu olanlar. Dördüncüsü mutluluğu makam, mevki, nüfuz ve isim yapmak sana. Meşhur olmak, makam sahibi olmak, mevki sahibi olmak. İşte bunların hepsini bu saydıklarımızın hepsini Allah Teala'dan perdeleyen şey perdeleyen karanlık kendi nefisleridir. Bu nefis bazen hazlar şeklinde ortaya çıkar, bazen hırs şeklinde ortaya çıkar, bazen para servet şeklinde ortaya çıkar, bazen makam mevki ve şöhret şeklinde ortaya çıkar diyor. Geldik ikinci gruba. Ta yukarıdaki ayrımda, girişteki ayrımda ne demişti orada? Şimdi biz neyi okuduk arkadaşlar? Sırf zulmetle Allah'tan perdelenmiş olanlar. İkinci grupta nur var ama zulmet de var. Nurla zulmet karışık bir şekilde yine Allah'tan perdelenmiş. Ulaşamıyorlar. O marifetullah'a ulaşamıyorlar. Bunlar kimler arkadaşlar? Zulmetin kaynağı duyular olanlar. Üçe ayırıyor burayı da. Birinci grup zulmetinin kaynağı duyular. İkinci grup duyuları aşmış hayali aşamamış olan. Üçüncü grup cihetten münezzeh bir ilaha tapmışlar fakat sıfatlarını kendi sıfatlarına benzetmişler. Bunlar da bu sebeplerle Allah-u Teala'nın nuruna erişememişlerdir. Yehdillahul Nurihi men yaşa grubuna girememişlerdir. Şimdi bunları biraz açıklıyor sonra. Zulmet kaynağı duyular olan ne demek? Kimler bunlar? Burada altı grup sayıyor arkadaşlar. Putperestler. Mutlak cemale tapıp güzel gördükleri her şeye secde edenler, güzelliğe tapanlar. Duyularla idrak edilmeyen bir tanrı tesavvur edemeyip nuru ateştir diyen ve ateşe tapanlar. Ateşe insan hükmeder diyerek yüceliği yıldızlarda görenler. Yani bunun çağımızda çeşitli versiyonları var arkadaşlar. Yıldıza tapıyoruz demiyorlar, ateşe tapıyoruz demiyorlar şu anda. Farklı e, versiyonları var. Onları keşfetmeyi, o bağlantıları kurmayı da size bırakıyorum. Beşincisi en büyük yıldız diye güneşe tapanlar. Altıncısı nur ile zulmet arasında bir mücadele varsayan seneviler. Yani ikili e, dualistler. Yani iyilik tanrısı, kötülük tanrısı var diyenler. Efendim... E, İkinci grup neydi? Duyuları aşmış, hayali aşamamış olanlar. Bunlar arşın üzerinde oturan bir varlığa tapınmışlar. Ee, mücessime ve kerramiye bu gruptandır diyor. Üçüncü grupta cihetlerden yani bir yer tayin etmiyorlar bu üçüncü gruptakiler allah Teala'ya. Fakat sıfatlarını kendi sıfatlarına benzetiyorlar. Bunlar da müşebbihe. Şimdi biz bunların yani bunlarda bir tanrı fikri var bak dikkat edin. Birinci grup sırf mülhitlerdi, inkarcılardı. Burada inkar yok, sırf inkar yok. Bir tanrıyı kabul ediyorlar ama ya o tanrının ee, mahiyeti yani nasıl kim bu tanrı? Bu konuda zulmet galip geliyor ve çeşitli tanrılar üretiyorlar kendilerine veyahut da nurla zulmet karışık ama Allah Teala'nın e, mahiyeti hakkında fikir yürütmeye kalkıp orada ayakları kayıyor ikinci ve üçüncü grup bunlar şimdi üçüncü gruba geldik yukarıdaki üçüncü gruba yani Allah'ın nurundan perdelenenlerin üçüncüsü neydi? sırf nurla perdelenmiş olanlar yani burada zulmet yok burada küfür yok şirk yok arkadaşlar ama nura eriş erişememişler yine yine erişememişler Bunları da üç gruba ayırıyor artık çok inceliyor aradaki farklar arkadaşlar ama biz de bitirmek üzereyiz yani bunları da üç gruba ayırıyor birinci grup Allah'ın sıfatlarını tahkiki olarak kavramış hakiki Allah'ın sıfatlarının hakikatini kavramış onu bu sıfatlarla tanıtmaktan kaçınıp mahlukata izafetle tanıtmışlar. Yani doğrudan doğruya Allah'ı kendi sıfatlarıyla tanıyacaklarına, mahlukata izafetle tanıtmışlar. İşte semaların muharriki, muharriki evvel, işte göklerin yerin idare edicisi gibi, e, mahlukatın, mahlukatla ilişkisi üzerinden Allah Teala'yı tanımışlar. Zatı üzerinden değil. İkinci grup semaların çokluğunu ve bunları harekete geçirenin melekler olduğunu kavramış. Bu semaları kuşatan feleği hareket ettirenin Rab olduğunu söylemişler. Yani e, hani göklerin Rabbi, yerin Rabbi dememişler. Çünkü orada demişler buraları melekler idare ediyor. Bütün bu sema e, yani bizim bildiğimiz evrenin içinde olduğu bir felek var. O feleğin Rabbi demişler allah Teala için. Üçüncü grupta e, bunlara göre bütün hareketler meleklerdendir. Rab sadece emir verendir demişler. Bu üç sınıf nurla perdelenmiştir diyor. Hakka vasıl olanlar asıl yani Allah'ın nuruna mazhar olanlar dördüncü gruptur. Şimdi dördüncü gruba geçecek ama inşallah bu üç grubun nasıl nurla perdelendiğini anlatabilmişimdir. Anlayamayanlar efendim benim ben anlatamadığım için anlayamayanlar Mişkâdül Envar'ın kendisine başvurabilirler. Şimdi bu dördüncü grupta arkadaşlar asıl nurun, e, nura mashar olan yehdillâhu nurihi men yasha ayetinin tecelli ettiği orada kastedilen grup bu dördüncü grup bunlar mutlak vahtaniyet ve eksiksiz kemal sahibi saf nura yöneldiler yani alemler, felek, semalar işte şunu yaptı allah Teala şurayı yarattı bunu yaratandır bunu var edendir gökten yağmuru indirendir hani biz bu da kötü değil sakın yanlış anlaşılmasın yani Cenab-ı Hak'ı mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim gibi daha böyle nasıl diyelim daha somut düşünen insanlar için Diyor ki Allah Teala'nın zatı hakkında düşünmeyin, efali hakkında düşünün diyor. Yani işte Allah gökten nasıl yağmuru indiriyor, toprak ilkbahar geldi, toprak nasıl canlanıyor. İşte bunları bunları düşünün diyor. Yani çünkü herkesin de arkadaşlar burada hani şimdi şurada bizi kaç kişi dinliyor bak 2000 küsur insan dinliyor. Yani bir hepimiz bu en üst seviyedeki idrake, en üst seviyedeki marifete... Hani kapasite olarak da hazır olmadığımızı düşünüyorum ben ama e, en azından bulunduğumuz seviyede buna hazır mıyız yani? O çok hani havasül havas dedi zaten en başta. En başta dedi zaten seçkinlerin de seçkinleri. Yani şöyle düşünelim bunu ilimle kıyaslayalım. Bir ilim ehli olmayanlar var. avam. ben bir kere biziz bu dedim de. Birisi alınmış dedi ki hadi kendiniz için avam diyorsunuz. Bizim için niye avam diyorsunuz? Arkadaşlar İslami ilimlerde avam demek müçtehit olmayan demektir. Yani kendisi oturup bir ilmihal yazabilecek, kendisi oturup bir dini mesela bitcoin nedir? Caiz midir değil midir? Bu konuda kendisi fetva verebilecek durumda olmayan herkes avamdır. Fıkıhta mesela. Ya müfessirsindir ya avamsındır. Yani tefsir okuyor, okuyoruz biz. Bir tefsiri anladığımız zaman kendimizi alim zannediyoruz. Mesela bana çok dua ediyorsunuz. Allah razı olsun. İnşallah Allah ilminizi artırsın. Amin. Ama ben alim değilim arkadaşlar. Ben e, alimleri anlamaya çalışan, anladığını anlatmaya çalışan, elhamdülillah eğer bu arada bir yanlış yapmıyorsa kendisini bahtiyar hisseden bir vaizim. Alim değilim arkadaşlar. O çok üst bir seviye. Şimdi dolayısıyla biz hani ilim, ilimi örnek verecek olursak bir avam var, sonra alimler var, bir de bu alimlerin de hocaları, alimlerin de en büyükleri var. Yani oturup tefsir yazan bir Elmalı Hamdi Yazır, oturup tefsir yazan bir işte Diyanet'in tefsirini yazan hocalarımız önlerine hangi kitapları açıp yazdılar, hangi kaynaklara müracaat ettiler? İşte onlar hocaların hocaları oluyorlar. Böyle basit bir benzetmeyle anlatmış, anlatmaya çalışayım. İşte bu havasul havas olanlar yani en tepedekiler. Bir de duygularınızı çok iyi anlıyorum. Çünkü ben de mesela kıskanıyorum bunları. Olumlu anlamda ama. Yani keşke ben de böyle olsam diyorum. Değil mi? Bir imrenmek, öyle olmak istemek bu güzel bir şey. Ama mesela görünen köyde kılavuz istemez. Yani insan da kendisini tanımalı değil mi? Ham hayaller kurmamanı. E, o zaman da ben şöyle düşünüyorum. Yani ben e, öyle olamayacaksam öyle olan yani Allah'ın nuruna yehdillahu linurihi men yaşa ayetine mazhar olmuş daha çok sayıda insanı tanıyor olmak, onları okuyor olmak, onlardan yararlanıyor olmak da çok büyük bir nimet değil mi arkadaşlar? Yani bütün nimetler size verilmeyecek değil mi? Hani şey şöyle çok basit bir laf vardır. En iyi yazlık arkadaşın yazlığıdır. Niye? Çünkü seni davet eder. Hem de sen hiçbir masraf ödemezsin. O devamlı ona bakacağım diye uğraşıyor. Sen böyle bedavadan orada işte 3-5 gün kalırsın. En iyi yazlık arkadaşın yazlığıdır. İşte dolayısıyla o, o insan mesela şunu yazabilmek için, bu seviyeye gelebilmek için bütün hayatını vakfetti. Kuru ekmek yedi, ailesinden uzak kaldı, minarelerde yattı kalktı, camilerde yattı kalktı, kütüphanelere kapandı, aylarca çıkmadı. Şimdi bu, bu fedakarlığı yapmayıp hem, hem de onun seviyesinde olmayı istemek bir çelişki zaten kendi içerisinde. E olamayacaksam hiç olmazsa onların varlığının benim için bir zenginlik olduğunu bilmem lazım. İnşallah anlatabilmişimdir. Yani bu yehdillahu linurihi men yaşa ayetine ma mesela mazhar olan işte mürşitler olsa, mürşidi kamiller olsa, alimler olsa, müfessirler olsa, su mutasavvuf alimler olsa, benim çevremde tanıdığım insanlar olsa, ben olamayacaksam bile benim etrafımda, hocalarımda, akademik dünyamızda, ülkemizde, ümmetin içinde bu insanların sayısının çok olması her birimiz için bir lütuf değil mi arkadaşlar? Onun için illa bize verilecek diye bir şey yok. Onu da unutmayalım yani. Bunların sayısının çok olması için dua edelim allah Teala'ya. Ümmet Muhammed'i bunlardan mahrum etmemesi için dua edelim. Onun için ben hocalarımız için, yani çok hocalarımızı kaybettik bu son günlerde. E, hepsine dua ediyorum. Yani çeşitli her alandaki liderler için dua ediyorum. Allah'ım ondan daha iyisini vermedikçe onu alma bizden diye. Çünkü onların varlığı bizim için çok büyük bir zenginlik arkadaşlar. Çok büyük bir konfor. Yani bir telefon açıp bir şey sorabildiğin hocanın olması. Çok büyük bir konfor. Bir kitabını bir makalesini okuduğunda zihninin aydınlandığı hocalarının olması. E sen evde otururken kafelerde gezerken işte ne bileyim dizilerini izlerken birilerinin ortaya İslam ansiklopedisi gibi bir eser koyması. Kendilerini efendim çalışma odalarına hapseterek, Bu çok büyük bir konfor bizim için. Yani ee, evet herkeste belki bu kapasite var ama kendini ortaya koyması gerekiyor o kapasitenin açılması için. İşte bunlar saf nura yöneldiler. Hareket ettiren de, emri verenden de geçip yani işte alemi kim hareket ettirdi? ilk hareketi kim verdi? O Big Bang nasıl oldu falan bunların hepsini geçip öncekilerin gözlerinin idrak ettiği her şeyden münezzeh olana yöneldiler. Bütün perdelerin ötesindekine yöneldiler. Ve bunlar da ikiye ayrıldı. Bunlar da iki yoldur Bu Nura Masar olanlar biri İbrahim Aleyhisselam'ın yoludur diyor biri Efendimizin yoludur diyor. Şimdi bu iki yolu tanıtıyor İbrahim Aleyhisselam'ın yolu yukarıda sayılan bütün merhaleleri yani işte evreni gözlemliyor işte e, o tanımaya çalışıyor e, bir isim vermeye çalışıyor bütün merhaleleri tek tek geçip Gözünün idrak ettiği her şey dağılıp giderek yalnızca kendisi cemal ile kutsu mülahaza eder, eder vaziyette kalanlar. Bunların içinden bir kısmı kendi varlıklarından da fani olup kendilerine yönelik bir şuuru kalmayan, vasıl olanların son noktasına erenlerdir. Bunlara ittihat yani kendisini hani fena fillah diyoruz. Allah Teala'nın e, zatında kendini yok eden, kendini orada yok edenler. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın yolu. Ama bunlar nasıl ulaştılar bu nura? E, bütün o önceki saydığımız merhalelerden geçerek. Akıllı, düşünceyi, işte hepsine. İkinci yol ise bu merhalelerden geçmez. Bir anda, bir anda kutsu bilmeye, yani o kutsal olanı bilmeye, rububiyeti tenzih makamına bir anda yükselirler. Birincilere en sonunda olan bunlara en başta olur. Yani birinciler uzun bir çabanın sonunda oraya varmışlardır. Bunlar ise daha en başta oraya varmışlardır. Oraya vardıktan sonra yola çıkmışlardır yani. Onun ve Çin'in ihtişam ve azameti hissi göz ile akli basiretin idrak etmesi mümkün olan her şeyi yakın mahvetmiştir. Yani hakikatin tam gözüne, tam merkezine ulaşmışlardır ondan sonra yola çıkmışlardı bitti burada müşkâtülen var arkadaşlar şimdi buraya da bir şey söyleyip konuyu kapatalım ee, arkadaşlar Efendimizin yolu buysa buna ikna olduysanız bu ne demektir biliyor musunuz yani şöyle düşünün ee, size birisi bir yer hakkında bilgi veriyor ama o yer o yerin her şeyini biliyor hem de bunu böyle uğraşa didişe işte kitaplardan ansiklopedilerden kütüphanelerden şuradan buradan araştırarak değil oran o yerin sahibi tarafından alınıp götürülmüş gezdirilip dolaştırılmış her tarafı tanıtılmış bir anda bu bilgiye ulaşmış miracı düşünün yani buna ulaşmış biri sana diyor ki Allah'a ve ahiret gününe inanan şöyle yapsın. O yüzden Efendimiz'in hadislerini, sahih hadislerini arkadaşlar, ya hiç olmazsa şu Aristo şöyle demiş, Sokrat böyle demiş kadar kıymet versin insanlar ya. Eflatun böyle demiş diye bir, birisi işte alıntı yapıyor Instagram'da paylaşıyor, Twitter'da şurada burada. Hiç altında bir eleştiriyor, kimse orayı eleştirmiyor arkadaşlar. Halbuki orada da eleştirilecek pek çok husus var. Ama siz bir hadis yazın bakalım. Bugün konuşuyorduk, efendim kardeşimle sahabeden biri için bir olay, yaşanmış bir olay hakkında soru soruyor birisi. Diyor ki işte o kişi diyor nasıl küstahça böyle yapabildi diyor. Sen kime diyorsun ona? Bu sıfatı kimin için kullandın? Ne olur o zaman biliyor musunuz arkadaşlar bir şey olmaz. Onlar değerlerinden bir şey kaybetmez. Siz zihninizdeki hiyerarşiyi kaybedersiniz. Değerler skalanızı kaybedersiniz. Ehen mühim ölçülerinizi kaybedersiniz. Tamamen boşlukta kalırsınız arkadaşlar. Ben bilhassa bizim bu şekilde bir boşlukta kalmanızı istediklerini düşünüyorum e, dinsizlerin. Çünkü gelip beni mesela işte ben Fatma Bayram'ı evelallah yani bana gelip ateistlik, dinsizlik propagandası yapamaz. Tutmaz yani evelallah. Ama beni kendi sabitelerimden, kendi değerlerimden bir tanesinden kuşkuya düşürebilirse arkadaşlar bu örgüdeki bir ilmeğin kaçması gibidir. Ondan sonra bütün ilmekler kaçar. Allah muhafaza etsin. Hiç mi sorgulamayacağız? Hikmet aramak için sorgulamak başka arkadaşlar. Yıkmak için sorgulamak başka. Bir şeyin hikmetini aramak, esasını öğrenmek. Yani evet, biz bu terbiyeyle büyüdük, böyle biliyoruz. Ama hani acaba burada nedenmek isteniyor? Bunu samimi bir şekilde bunu öğrenmeye çalışmak başka şey. Yıkmak için sorgulamak başka şey. Allah onu ayırt etmeyi bize nasip etsin. 36. ayette fi buyutin şimdi Allah nuru semavat velat nuru anlattı anlattı anlattı Fi bu, bu nur nerede? Fi buyutin bir takım evlerde buraya şimdi dikkat edin yani camilerde arkadaşlar camileri sevin camiler merkeziniz olsun biliyorum ben çoğunluğunuz bayansınız ve bayanlar da dışarıda bayan kelimesini de sevmiyorlar kadınlar diyelim Fark etmez benim için kadınlar dışarıda artık arkadaşlar dışarıdaysanız namazı camide kılacaksınız. Evinizdeyseniz çıkmayabilirsiniz ama dışarıdaysanız o namaz her şey için dışarıda vakit var da camide cemaatle namaz kılmak için niye yok? Camiyi seveceksiniz, muhitinizin camilerini tanıyacaksınız, ihtiyaçlarını bileceksiniz. Edin Allahu en turfa ve yudkarafihesmuğu. Allah onların rifatlandırılmasını, yani binalarının diğer evlerden ziyade irtifaını ve kadirlerine tazim ile yüksek tutulmasını ve içlerinde isminin zikrolunmasını irade etti. Buna izin verdi. Allah Teala. يُسَبِّعُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوبِ asal Okuduğumuz için hızlı geçiyorum. Oralarda sabah akşam içlerinde Allah'ı tesbih ederler. Allah'ı tenzih ve takdis ederler. Kim yapar bunu? Ricalun Öyle insanlar ki لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا Ticaret ve alışverişle uğraşmaları onları Allah'ı zikretmekten alıkoymamıştır. Alıkoymamıştır. Yani hem dünyayı hem işlerini hem ibadetlerini zikirlerini çok güzel bir denge ile bir arada yürütürler ve ikam salah ve ita izleken namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymamıştır yekâfûne yevmen teteqallabu fîhil kulûbü vel absar kalplerin ve gözlerin dönüp kalacağı günden korkarlar onlar li yahumullahu ehsene amilu ki onlar böyle yaparlar, böyle yaşarlar ki netice olarak burada yani sebebiye gayeyi bildiriyor Allah kendilerini amellerinin daha güzeliyle mükafatlandırsın ve yeziduhum min fadli fadlından da ziyadesini versin vallahu yarzuku men yeşaa ubi hesab Allah Teala e, dilediğini sınırsız, ölçüsüz, hesapsız rızıklandırır diyor bundan sonra arkadaşlar küfredenlerin nasıl zulümat içinde kaldığını anlatıyor yani nurun mukabili olan zulümata geçtik 39. ayette inşallah Allah izin verirse haftaya Allah'a emanet olun tekrar hocam için bir cümle de olsa dua beklerim sizden hayırlı akşamlar